İsmail amca sizi videoya alabilir miyiz müsadenizle? Tamam, Sıkıcı yok. Şimdi bizler özellikle yeğenin İrfan senden çok istifade ediyoruz. Evet. Doğru mu İsmail amca? Oh sizi tak <gülüyor> Biz ediyoruz adamım. Faydamız oluyorsa. Ya bu nasıl olmaz olur mu? Sen bizim amcamısın. Eyvallah. Külman alayım eyvallah. Manevi önderimizsin İsmail <gülüyor> amca bizim. Ee, manevi önder olduğu zaman dişler değişir. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Amice e o da oğlum. Mehmet Bey'den dünyam ya. Yani. Dünyan değil mi? Dünyam, Allah ahiretini de eylesin inşallah. Yani... Ama bir evlendiremedin Emic'e. Ama ev, evlendireyim de babam bakacak elbette sonra da. Öyle olmaz. He, şimdi işte anca işe koyduk da çalışmaya başladı <gülüyor> Emic'e hayırcısı Öyle mi? Doğal şimdi memnun yok. musun peki Emic'e? Ben hep memnunum ya çocuklarıma. Evet. Şimdi çocuklarıma hep memnunum. Şimdi çocuğunun çocuğu da gelir ya. O seni daha memnun eder. Ona ağlar. Bir ufak bir yavru bir laz <gülüyor> daha gelir <gülüyor> ailemize. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şey var, ee, komşunun çocuğu bak ya hafta düşkü. Onu görüyorum. Ya helali bir çocuğu ya. Helali bir çocuğu, ne de olsa. Öyle. Özlüyorum ya. <gülüyor> Ya dedi diyor, dedi diyor her tarafım eriyor benim <gülüyor> burada. Burada sana mesaj var Uşak. <gülüyor> Alayım mısın? İnşallah. Emicam'ın mesajını alayım mısın? İnşallah. İsmail Emicam. Ya zamanı yavaş yavaş, biraz işini sağlayalım da yapacağız zaten. Yani. Vatanın milletin gençlerine tavsiyelerini rica ediyoruz. Vallahi gençlere benim tek tavsiyem var Mehmet Bey, okuyacaklar abi. Okuyacaklar, okuyacaklar, okuyacaklar. Ne Böyle bir duruma gidiyor soğukta çocuk sevemiyoruz ya. Ya ben soğukta çocuğu sevmek de sonra ne yapayım böyle şey ben ya? Böyle yaşamıyorum. <gülüyor> Acizdir, nedir böyle lanet bir şey var mı ya? Yani Türkiye olarak aile gibiydik. Bu ayrımlar üzücü oldu Mehmet değil mi? Diyim de ister alını çok olsun. bir ayrımcılık var çok büyük ülkede Hı. ne olsun olsun nasıl çözeriz Emice bunu abi güven güven güveneceksin abi karşında Emice niye sen gerildin ya geriliyor Emicemi biraz Amice... anlatır mısın şimdi Emice çok tehlikeli bir meles kendisi bir yan Rize bir yan Trabzon Hah, karışım fener oradan dolayı karışım feli. dokunduğuna <gülüyor> pimi çekilmiş bomba gibi yani her an her şey olabilir sanki atom bombasını da bu karışımla yapıyor. yani ben Yok, öyle der düşün... kötü şeyler Emice ben, bu ilk tanışmamız hep kötü şeyler Evet, evet Emice. Topladınız bize bir şey mi? Ya Emice bir şey. Ben gireyim. Emice ben ilk abi uşakla tanıştığımda bana anlattı. He. Sen o kemeste karşıdan Jose Mourinho gibi geliyordun ya böyle modla. Ben dedim abi bu Emice dedim ya. Bu hareketler elfo. <gülüyor> ben yani öyle anladım Emice. Sen anlatılınca bile tanınıyorsun Emice ya. Ya ben bir şey diyeyim. Ben sizi çok seviyorum. Bil mukabele Emice'yi. Ben ne biliyum yani. Sen bizim hem Emice'mi hem e, bana Eyvallah. Emice <gülüyor> <gülüyor> e, bizim oraya gelecen mi? Yani Şimdi, bir e, yat turu yapalım mı? Biraz açılmamız lazım. Yat turuna gelir miyim bilemem de. Şimdi Ürgüp'e geleceğim ya. Şimdi bizden önce yengeyi önce ha. bitirmesi gerekiyor İfhan. Şimdi işte onu gezdireyim. Önce can ha. sonra İfhan. Tamam tamam. Bir oradan şeye gelebiliriz. Annemi de getir misafir olsun bizde. İşte işte bu... Biz seninle tekniğe de... Kaç şey... Bersine geçebiliriz. Bir kaçamak yaparız tekniğe. Yani hanımın gönlü olursa onu Gebze'ye tekrar oradan da hanım ben giderim deyip Mersin'e öyle mi Emce? Yok ben o kadar cesaretli <gülüyor> değilim <gülüyor> o kadar cesaretli değilim Bence emicem mütevazılık yapıyor, hiç alakası yok. Ben inanmıyorum ya. Yani. Emice yok, öyle bir şey olamadı. Bir e, trazon verize karışımı. Harada korkacak. her şey yaptın. Emice bir şey diyeceğim. Vallahi babanın mezarda kemikleri titrer. Ben sana diyeyim. Yok. Vallahi. Değil. Gerçekten ya, diyorum. Hazan emicemin. Harada korkacaksın. asıl. Ciddi mi? Ya, abi ya. Her adam be. rezil. De. Anne diyor. Anne duymazsın mı? Diyorsun? Ya rezil etti o zaman ne hat? Sıkıntı çıkaramıyorum. Ama Allah şu beni rezil etti. Allah razı olsun. Oo. Anneme laf yok. Oo. Evet. Babam bana derdi ki rahmetli. Bir baba oğul ilişkisi yaşamadık ama niye yaşamadık? Anmayı derdik. Dedim o da denk gelmezdi. Ama babam sertti. Daha babamın böyle bir şamanı tanımamıyorum. Vurmadın mı Olmaz. Babam böyle değildi rahmetli. Ama aramız iyiydi. O başarış. Ben de o zaman Mehmet'e mi kıymadın Emice'e? Ben kıymam ya. Surtdara çözüme İki çırpsan ya. ama yine de evdattır. Olmaz mı Geçen bu uşak bir vurmuş arabayı da seni aramış. Ahahahahahahahahahahahahahahha <gülüyor> <gülüyor> Ya bu da da şimdi mi Kaza, şöyle, <gülüyor> kaza yaptı şerefsiz. Oplattı beni. Oplattı beni. kaza yaptı Baktım geçiyorduk. Yok Allah nameli iki cümle etmez sünemice. damar değişmiş, kanal gözüm 61 <gülüyor> <gülüyor> <bir> sata değişmiş. Git sallan. Doğuş benim hemşire. Öyle mi? Ha. O ufak olan. Ufak değil ama yapmıyor beste. O niye yapmıyor hemşire? Az parası var diyor. Ha. Ticari, ticari az ticari para ile olan adamlarla uğraşmam diyor. Çok para uğraşıyor diyor. İşte emlak işi yapıyor. Öyle mi? Arsa alıp satıyor. Oo. Araba alıp satıyor. Daha yok. Becerebiliyor evet. mu hemşire? Bu mu? Patronum. Bu kendinden çok buna güveniyor. Yapıyor bu işi, şey. yapar Allah Allah. ya. Ticarede kafası çalışır. Bununla adam dönmeye kafası çalışır. Camide. Can bir <gülüyor> de. Hı Mehmet'e gitti buraya. Emanet olarak. dedi mevcut. ki, Cumaya göndermesel ne yapacaksın? Bu da ki, çalışmam dedi. mi? karıştırmış ya. Hiç sorma ya. Güzel Hayır. demiş Hema Emu'ca ya. Ama bir şey diyeyim sana. Gözünü sevdi. Patron seni göndermiyor. Gittin Cumaya, ne olacak? Perle etmiyor musun aklını dediği zaman ya? Alt Peki Allah etmezse ne yapacağız? Amcim? O başka... O az <gülüyor> az... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o Ayakası, Allah Allah <gülüyor> Ama diyorsa adam ben göndermiyorum kardeş ben mesai mi çalıyorsun. Dersen ne yapacaksın kul hakkı yüzü. Emice trabzan. Allah seni ama. affeder. Allah affeder bir şekilde. Öyle olmaz ama Emice ya. Emice karesine karama. Olur olmaz ya şimdi Allah Allah. Emice mi sinirlendirdin İrfan <gülüyor> yine ya. Ya şimdi bak şimdi öyle değil mi? Şimdi bak bizim fabrikada Cuma gidiyorsunuz. Evet. Ya diyorum arkadaş saat bizde Cuma namazında gidiyorsunuz 12'de payız diyorsunuz iki de geliyorsunuz iki de geliyor. 12 bir eçere kalacak. Çalışın gidin gelin. Hiçbiriniz patron kapıda çalıp da patron biz Cuma'yı gidiyoruz yıllardır hakkını helal et dediniz mi? Demediniz. Ya bana para komisyon istiyorsunuz. Yok e bize, kim diyor ya? Onlar de. onlar diyor onlar. Neyse. Onlar diyor onlar. Ama inançlı komisyon istemeyecek. Ya şükür Allah Allah. Allah'ın keder kâfirdir zaten. Yok yok, yok. yok, yok emrice tabii. Allah hep var. Yani şimdi e, hiçbiriniz gidip helal kalmadınız. Aman kimseye bırakmıyorsunuz Müslümanlığı. Aynen. Akşam Aynen. akşama ya koru bırak. Akşama kadar ter terliyorsunuz. İç çamaşırlarınızdan akşam ediyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, o kokmuş ayakları içinizde gidiyorsunuz cam namaza. E ne Onda. olacak? Hani kemizlikti Müslümanlık. İşte girmeden yıkarlar amce. Neyi? Ayaklarını. Ayaklarını <gülüyor> ne olacak. Ay yani olacak. <gülüyor> Onlara cevaz olan ben... sahneler var Emice. İyi, iyi ya. Yani. Yani. Evet, yüzünü seveyim yani. Ver, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İsmail amca ne düşünüyorum? Hedesem dinimden olacağım, gökdesem <gülüyor> <yok> <gülüyor> canımdan. Değil, değil, değil. Ya niye Kemal'e demedim? Ben hiç böyle <gülüyor> bir arada kalmamıştım amca. <gülüyor> <emce. gülüyor> he denmez zaten. He denmez zaten. Ama ne yapacak şimdi adam? Ne yapacak şimdi adam canım? Ömrü billa benim gibi çalışacak 40 sene. Peki herkes, herkes senin gibi çalışsa. Herkes senin gibi çalışkan olamaz ama amca yani. Çalışkan der. Hem çalışacak. Hem, hem böyle genç be. ve yakışıklı kalacak. Hem de yengeme ürgübe gönderecek. Gözlerin güzel ne. <gülüyor> Gözlerin güzellemesen <gülüyor> ne güzel beni gülüyor ben <gülüyor> oğlum. O her göz, her göz öyle görmez. Bir şey daha merak ediyorum. Hemiz <gülüyor> <gülüyor> hangi takım takımydı ya? Bener Bahçede. Ben buna çok takındım. Bener Bahçede. Başka bir şey bilmiyorum. Tamam. Trabzon musun? <gülüyor> Sen Galatasaraylıdır babam. On canını verir demedin mi? Yok. Yok yeni Galatasaraylı oldu ya. Ha öyle mi oldu? Yok tövbe de ya. <gülüyor> <gülüyor> yeni başkanınız var herhalde. Memnun musunuz? Hadi koç. <gülüyor> Değişim şart. <gülüyor> Dibinde ben varım. Benim benim, <gülüyor> benim canım tehlikededir. Yok. Yok. Smelemece biz de evladını. Vurursun, piyarsın, hem ne dersen başlar. Vurmak bize ters. Olur Vurmak, kırmak, haa. Kötü şeyler. <gülüyor> Hiç <gülüyor> yaptığın şeyler <gülüyor> değil. Verdi şey mi? Şey. Hiç yapmamış. Vurmak... Silah <gülüyor> temiz ama değil mi? Silah ya temiz. <gülüyor> <gülüyor> yani, bak ya o zaman öyle geçiriyoruz. <gülüyor> Bu arada Emic'i çok zorlayarak İstanbul Türkçesi konuşuyor arkadaşlar. Ben mi <gülüyor> İstanbul'da? Heee! <gülüyor> ben size <de> zorlamadım. <gülüyor> zorlama. O ne zaman bir şey oluyor biliyor musunuz? Fena mı? Şimdi yer konuşur, tartışır, tartışır. Mesela fabrika oluyor çok. Nasıl oluyor bize? Başta kibar olay mıydı şey değil, değil mi? Nazik. Ahmet Bey, he, lütfen he. bir ondan şey yapmasanız. Sonra, ondan sonra kim çıktığı zaman nasıl oluyor bize tam kanallar? Sinirlendi zaman ben dönüyorum da bir tarafa da. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi ne deniyorsa. dönüyorum o zaman daha iyi oluyor. Ne yapıyor? <gülüyor> rahat, o zaman daha rahat konuşurum ya. İcemi daha ben bipsiz söylüyorum. Bipsiz. <gülüyor> <söylüyorum. gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun İsmail Amca. Ama şükürler olsun Allah'a ama Allah huzurum var. Her Var. Haram yok ama huzurum var. Yani. O derler ya, şeyler onlar. Para var, huzur var. Onlar öyle diyor ya, onlar. onlar, onlar o diyenler. Burayı tamam, di kapattın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Orayı> kapat istersen. Burayı <gülüyor> Sen... kapat istersen. Öyle diyor adamlar işte. <gülüyor> öyle diyenler de var.